Kardeşleri ''Yoksa sen, sen Yusuf musun?'' dediler. O da ''Ben Yusuf'um, bu da kardeşim, Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.'' dedi.